1661, numaralı konu, Ebu Derda ve İbni Abbas'ın sıkıntı ve darlığın kalkması için yaptıkları dua, evet, herhangi bir kul, Allah bana kafidir, ondan başka ilah yoktur, ona tevekkül ettim, o azim alan arşın Rabbidir, derse ister inansın isterse inanmasın, yedi defa okursa Allah onun üzüntüsünü kaldırır.